Olmak isterdim Şu anda İstanbul'da olmak isterdim Mihrabat korusunun dar yollarında seninle Yan yana, yana yana yürümek Bir de martıların kanatlarından seyretmek İstanbul'u Bir de sen olacaktın yanımda adamım Bakarken Çanlıca'dan mehtaba Dinleyecektik en güzel aşk şarkılarını Ve ben senin gözlerinde kaybolurken Seni seviyorum diye haykıracaktım Marmara'ya Şimdi yanımdasın belki ama ne mihrabat korusunun dar yollarında seninle yan yana, yana yana yürüyebildik, ne de bakabildik çamcadan mehtaba, ne de dinleyebildik en güzel aşk şarkılarını. Sadece kaybolabildim gözlerinde ama seni seviyorum diye haykıramadım Marmara'ya.